Dijital Kültür Makaleleri 7. Dijital Şovalye. 4 Mayıs 2016 Çarşamba günü Hacettepe Üniversitesi'nde bir konferans verme imkanım oldu. Etkinlik Edebiyat Fakültesine bağlı Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün organize ettiği Çarşamba Konferansları serisi kapsamındaydı. Konferansımın adı Dijital Bilgi Toplumu ve Sorunlarıydı. Bilgi Toplumu Sanayi Toplumunu izleyen yeni bir halkadır ve Sanayi toplumunun mimarlarının inadına karşılık Sanayi sonrası toplumun bir diğer adı değildir. Bugün bilgi toplumunun ilk sıkıntısı ortak dil oluşturamamakla ilgilidir. Örneğin Türkiye'de bu topluma verdiğimiz isim bile bizi yanıltıyor. Bilgi toplumu derken kastettiğimiz şey enformasyon toplumu ancak biz onu bilgi kelimesiyle anıyoruz. Benzer şekilde semantik olarak dijital yerliyle dijital göçmen kuşakları ayıt ederken de batının kuşak dönemlerini olduğu gibi alıyor. Onun gerisindeki tanımı ülkemizdeki kültürel dinamiklere uyarlamıyoruz. Bu üvertür sorunların yanında büyük sorunlar da var. Bunların başında bilgi toplumunu oluşturan dijital altyapı unsurlarına herkesin eşit düzeyde erişememesinden kaynaklanan dijital uçurum olgusu gelmekte. Sanayi toplumunun gelir dağılımında yarattığı uçuruma bilgi toplumu adeta dijital uçurum ile cevap vermekte. Bilgi toplumu ifade özgürlüğünün yaygınlaşmasını öne oluyor. Öte yandan bununla birlikte yükselen iki temel sorun var. Birincisi nefret söylemi, ikincisi de dijital get dolaşma. Herkes kendisini ifade ediyor, karşısındakine söz hakkı tanımak istemiyor. Onu ötekileştiriyor ve kapılarını ötekilere sıkı sıkı kapattığı dijital kutuplarda kendisi gibi düşünenlerle totoloji oluşturuyor. Zaman zaman ötekilerle YouTube videolarının yorumlarında buluşuyor ve birbirlerini karşılıklı eşsiz küfürler ederek selamlıyorlar. Bir başka sıkıntı ekonomik alanda. Dijitalleşen ekonomi nesnenin internetiyle her zamankinden çok daha büyük bir tehdit oluşturmaya başladı. Öyle ki bu aşamaya dek dijital ekonomiyi marjinal veya tamamlayıcı olarak nitelendiren çevreler, Nihayet bunu radar almaya karar verdi. Dördüncü sanayi devrimi olarak paketlenen bu süreç aslında sanayi toplumunun tanımlamış olduğu bireyden bambaşka bir formasyona sahip insanların oluşturduğu yepyeni bir devrimdir. Evrim ya da evre değil. İşine geldiğinde kavramları eğip bükmekten geri kalmayan kapitalist düzen belli ki bu devrimi de bünyesine katabilmek için kelime oyunu yapıyor. Sanayi devriminin dördüncü evresi veya halkası diyebileceğine bunu dördüncü devrim olarak nitelendiriyor. Bu sayede güya sanayi devriminin kendisi alternatif olabilecek olgu olmaktan alternatifsiz bir meta olgu düzeyini terfi etmiş olacak. Kapitalizm, modernite, sanayi toplumu hep kalacak ama bunun değişen teknolojilere göre yeni yeni devrimleri olacak. Yok öyle şey. Kapitalist ekonomi 80'li yıllarda topu dikti. Bunu ilan etmek 30 sene sürdü. Ancak kapitalizm dönemi o kadar uzun ve yıplıcı oldu ondan sonra sosyalizm ve ekonomizm geleceği öngörüsüz zayıfladı. Gelmekte olan başka bir şey. Bu eğilimler tüm dünyada toplumları daha muhafazakar hale getirmekte. Barbar akımların Avrupa'yı istila etmesiyle medeniyetin gerilemesi gibi 21. yüzyılın dünya medeniyeti de yeni bir gerileme dönemine girdi. O zaman olduğu gibi bugün de toplumlar kurtarıcı rolündeki şövalyelerin sahneye çıkmasını bekliyor. Bu kez çıkacak olanlar bellidir ki dijital şövalye olarak alınacak.